Kardeşlerim, muazzez müminler Ruh bedene, beden ruha emanet Eller, gözler, ayaklar, bütün azalar bize emanet La imane mella emanetele Eğer birisinde emanet şuuru, emanet bilinci yoksa onun imanı da yoktur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yeryüzüne emaneti, emanı getirdiler. Emin insanlar yetiştirdiler. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Allah ve Resul davasını ilan edince Mekke'de, Medine'de, Hicaz Yarımadası'nda kaos vardı. İnsanlar bir mahalleden diğerine gidemezlerdi. Zayıfların, mazlumların evlerini güçlü olanlar yağmalarlar. Onları aç açık bırakırlardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuştukça Mekke'ye, Medine'ye, Arap Yarımadası'na eman geldi Allah Resulü Aleyhisselam konuştular Efendimiz Aleyhisselam'ın buyruklarına yürekler muhatap olunca Kadınların dünyasına eman geldi İffetlerini koruyabildiler İşçiler çalışırlardı Haklarını alamazlardı Peygamber Aleyhisselatu vesselamın etrafındaki müminler kadrosu genişleyince Efendimiz Aleyhisselatu vesselam buyurdular ki ''Altul eciyre ecrehu kavle en yecif ve haraku'' Alın teli kurumadan işçilere haklarını veriniz. Onları evde bekleyen çocukları var. Eşleri var. Onlar da insanca bir hayatı yaşayacaklar. Peygamber aleyhissalatü vesselamla Hayatın bütün noktalarına, bütün şubelerine eman geldi. La imane la emanetele. Emaneti olmayanın imanı yok. Müslüman yaşadığı toplumda, yaşadığı dünyada, müessesede, okulda, iş yerinde, her yerde parmakla gösterilecek. İşte en eminimiz diyecekler. Ona işaret edecekler. Kardeşlerim, bütün peygamberler, Muhataplarına imandan sonra eman'ı anlattılar. İnniylekum rasulun emin. Biz güvenilir, biz emin insanlarız. Allah'ın emin rasuluyuz dediler. Emandan bahsettiler. Yani bize güvenebilirsiniz. Sizin sırrınızı, sizin o gizlediğiniz hususları, meseleleri dışarıya biz izhar etmeyiz dediler. Peygamber, bütün peygamberler. Salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhi mecma'in Yaşadıkları toplumların en emin en güvenilir insanıydı onlar Aç kaldılar millet aç kalmasın diye Acı çektiler millet acı çekmesin diye Eğer hicret etmesi gerekenler varsa iman edenlere söylediler Siz muhacir olun dediler Biz burada kalalım Bu davayı burada idare edelim burada yönetelim dediler Efendimiz Ali aleyhissalatu vesselam la ilahe illallah diyenlerin başına kaynar sular dökülüyorsa, Habba'ba yaptıkları gibi onları ateşe atıyorlarsa o halde ashabım siz Mekke'nin dışına çıkın. Ben burada kalayım. Acıya ızdıraba, zulme, Ebubekirle, Ömer'le, Osman'la, Ali'yle radıyallahu anh'ım onlarla direneyim ama sizin acı çektiğinize şahit olmayayım asabım dedi emindi Peygamber İnniylekum rasulun emin yani Allah Resulü aleyhisselam ben güvenilir bir yere gideyim oradan size haber göndereyim oradan size kriptolar göndereyim Onlarla burayı idare edin demediler. Bizzat orada kaldılar. Acılara göğüs gerdiler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediler. Kardeşlerim, Nezele ruhul emin. Hz. Cebrail'i de Kur'an'a hakim bize emin olarak anlatıyor. Yani Allah Azze ve Celle'den emin olan melek aldı, emin olan peygambere getirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Mekkeliler, müşrikler ona iman etmemişlerdi fakat Muhammedül Emin diyorlardı Allah Resulü Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye hicret etmek zorunda kalınca yanında emanetler vardı müşriklerin, kafirlerin emaneti onların paralarıydı Hz. Ali Efendimiz'i kapıda kafirler, müşrikler onu şehit etmek için bekliyorlar o halde Ali bin Ebi Talib'i yatağına koydular. Emanet Ali dediler. Biz önce bu topluma sadakati anlatmalıyız Ali dediler. Biz güveni anlatmalıyız Ali dediler. Kapıda ölüm olsa da, onlar seni beklese de, beni beklese de, bize bu emanetleri kafirler, müşrikler verse de, ihanet edemeyiz Ali dediler. Bekleyeceksin Peygamberin yatağında beklediği kardeşlerim, Müslüman emin olacak, Müslüman güvenilir olacak, Müslüman özü, sözü bir olacak Allah Resulü Aleyhisselam'a bugün ittiba etmeyecek Bugün Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a sadakatimizi izhar etmeyeceksek eminiz ya Resulallah Emanetinize sahibiz ya Resulallah Hainlerin karşısında duruyoruz ya Resulallah Demeyeceksek O zaman merhamete muhatap olmak için Allah Resulüne itaat ediniz Ayetini okuyalım titreyelim kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselam Hayatın bütün noktalarına Bütün şubelerine emaneti taşıdılar Asker emin olacak Öğretmen emin Baba emin Anne emin, kadın emin, güvenilir olacak, askerler emin olacaklar Sınırda bekleyecekler, ribatlarda bekleyecekler Yaşadıkları ülkenin insanlarının namuslarını, iffetlerini, edeplerini, hayalarını Onları tecavüzlerden koruyacaklar Allah Resulü Aleyhisselamın ashabı Medine'den ayrıldılar Sınırlara gittiler Oralarda cihad ettiler Alem-i İslam'ın sınırını tecavüzlerden korudular Gündüz cihad ettiler Gece sabahlara kadar ibadet ettiler Bizans hükümdar onları soruyordu Diyordu ki Bunların gücü yok Bunların bizi mağlup edecek silahları yok Peki neden Bizans İmparatorluğu'nun ordusu Muhammedin Aleyhisselatü Vesselam'ın Ashabı karşısında sürekli bozguna uğruyor neden diye sorunca Dediler ki, ey Heraklius, senin adamların ne kadar dünyayı seviyorsa, onlar da o kadar şehadeti seviyorlar. Onlar gece sabaha kadar ibadet ederler, gündüz akşama kadar cihad ederler, sınır boylarında beklerler. Kardeşlerim, sizin ecdadınız, bizim ecdadımız, türküyle, kürdüyle, İslam'ın bin yıl göğüs göğüse hesaplaşmış olduğu Anadolu'da, Rumeli'de, Batı'nın iç bölgelerine kadar bin yıl Allah ve Resul davasının bayraktarlığını, sancaktarlığını yaptılar teslim olmadılar Haçlıların kılıçları önünde eğilmediler sınırlarda La ilahe illallahı Muhammedur Resulullah'ı beklediler bütün dünya şahit olsun ki Fatihlerin, Yavuzların evlatları nasıl ecdadı kılıçların önünde sinmediyse Onlar da tankların önünde sinmeyecekler Allah'ın inayetiyle Çünkü bütün vazifeler Bize Allah Azze ve Celle'den emanet Askere, sınırlar emanet Öğretmene, talebeler emanet Bu ümmetin alimleri Sabahlara kadar yataklara girmediler Mutala ettiler Muzakere ettiler Anneler babalar bize Çocuklarına emanet ettiler Onları hayata Onları ahirete hazırlayalım dediler Babalar Çocuklar size emanet Annelere kızlarının iffeti emanet Evler emanet Onların önünde Meryem olacaklar Fatıma olacaklar Asiye olacaklar Bir iman iffet abidesi olarak Duracaklar Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselam Emaneti, emniyeti emin olmayı anlattılar Buyurdular ki asabım, ümmetim Benden görünenler olacaklar Benden görünen insanlar olacak Onları ümmetin önüne geçecekler Belki kürsülere çıkacaklar Konuşacaklar Aldanacaklar Aldatacaklar Fakat ben size ölçüler bırakıyorum Onlara bakacaksınız ''O ölçüleri kimlerde görürseniz, onlara uyacaksınız emaneti kimde görürseniz, onların peşinde gideceksiniz, kimde de emaneti ihanet görürseniz, onlardan uzak durun.'' Buyurdular ki, ''Ayetül münafiki selasun.'' Munafığın alameti 3'tür Yani benden görünebilir, başında sarık olabilir, kürsüde de olabilir, minberde de olabilir, fakat ümmetim, Ahmet, Muhammed... Asiye, Zeynep, aldanma, aldatma, bak sana peygamber, Aleyhisselatu vesselam, 14 asır önce ölçüler veriyor. Buyuruyorlar ki, اِذَا حَدَّةَ كَذَبًا وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفًا Tu Mina خَانَةً Konuştuğunda yalan konuşur. Eğer adamlar görüyorsunuz, kürsüde onlar, İhyadan bahsediyorlar, inşadan, İslam'dan bahsediyorlar, fakat sokaklarda eşkıyalarıyla adam öldürüyorlarsa, ifsad ediyorlarsa onlar yalan konuşuyorlar, ey ümmetim kıyamete kadar bu davaya teslim olacaklar. Sizi ben Medine'den minberimden uyarıyorum. Allah için, Allah'ın hakkı için aldanmayınız. Kürsüde iman diyen, sokakta ifsad edenlere inanmayın, onların peşinde gitmeyin. Ve izâ kîle la tufsidu fil ardı kâlû innemâ nahnu Onlara ifsad etmeyin. ''Yapmayın, adam öldürmeyin, Müslüman öldürmeyin'' dendiği zaman ''Hayır biz ıslah ediyoruz, biz yurtta sulh istiyoruz, biz sulhın adamlarıyız'' derler Öyle bildiri okurlar ''Ümmetim, ashabım, bu yolda olanlar, Kur'an'a sahip çıkanlar, camiye gelenler'' Aldanmayın, bu hakikatleri evde anlat, çarşıda anlat, sokakta anlat Kitapların arasında kalmasın Peygamber seni uyarmak için minbere çıktılar O yorgun ayaklarıyla seni bu belalardan Musibetlerden kurtarabilmek için konuştular Onlar ihanet ederler Onlar söz verirler sözde durmazlar Ve iza vaade, ı ahlefe Vaad ederler Derler ki muhabbet fedaileri yetiştireceğiz Onların gönülleri, ummanlar kadar olacak Herkesi içine alacak Yahudiye otorite derler لَتَجِدَنَّا شَدَّنَّاسَ عَدَاوَةَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودِ Kur'an-ı Hakim Bu ümmete en şiddet düşman olan Yahudi der O Yahudi'yi sever Yahudi cennete girecek der Muhammedur Resulullah demeyenler de cennete girecek dediler Hristiyanlar cennete girecek dediler Ümmetin kızlarının başını haşlılar, Teferruat dediler. Ümmetim, asabım, Müslümanlar, camiye gelenler, cuma kılanlar, ve idâ vaad-ı ahlefe vaad muhabbet davası diyenler, sonrasında dini bozanlar, İslam'ı bozanlar, ölüm kusanlara, onlara inanmayın dedi Allah Resulü Aleyhisselam. Kardeşlerim, gördünüz. Ankara'da. Vurmuşlar bir görüntü vardı bir kadın yerde yatmış yanında oğlu var önlerinde yaralılar ölüler var hala kurşun sıkmaya hala havadan bombalamaya devam ediyorlar kadın oğluna yalvarıyor evladım diyor çocuğun olacak eşin hamile sen geri dön sen Oğlu annesine, dönemem anne, bu milleti bu halde bırakarak dönemem. Sen dön ama ben burada kalayım. Kardeşlerim nasıl olur da, Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Sibabül muslimi fusukun, vakitalihu küfrun, Müslümana sövmek fasıklık, Müslümanı öldürmek küfürdür buyurduğu halde, nasıl olur da adına muhabbet fedaisi dediği katillere o halde Ankara'nın, İstanbul'un sokaklarında bu ümmete kurşun yağdırma emrini verirler. Allah Resulü buyuruyor ki, aldanma Müslüman, aldatma Müslüman, onlar benden olamazlar, benim yolumdan olamazlar. Ben yeryüzüne emanı getirdim Ben emniyeti getirdim Benim ashabım dar ağacına giderken bile yalan konuşmadılar Onlara sordular İnkar ettiniz mi? Eğer dilleriyle inkar etseler Kalpleriyle imana devam etseler Allah Teala onların o halini kabul edecekti ama onu bile kendilerini ağır gördüler Yapamayız dediler Dilimize, kalbimizin inanmadığını söylettiremeyiz Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselam asabı kiram Ölçüyü tayin ettiler Yol dediler Peygamber Aleyhisselatu Vesselam O yolu bütün ayrıntısıyla gösterdiler, işaret ettiler Kendilerine emanet verilir onlar emaneti ihanet ederse Onlar benden değildir Benim ümmet kadromdan olamazlar Kardeşlerim 14 asır bu ümmetin alimleri Adam yetiştirdiler Ama adam yerleştirmediler Bir örgüt gibi çalışmadılar Nasıl yapabilirlerdi ki Bir alim Bir mürebbi Nasıl adam yerleştirme müessesesi olarak çalışabilir Tersaneler var Anne köyde ineğini satar ''Oğlum öğretmen, oğlum polis, oğlum mühendis olsun'' der. Sonra onu dershaneye gönderir. Başka birileri, onlar soruları çalarlar. Kendi adamlarını üniversiteye sokarlar. O anne, ineğiniz asın, oğlunu dershaneye göndersin. Başka bir şey yok ki, oğlu için, oğlunun istikbali için harcayabilsin. O ana geride ağlarsa, ümmeti ağlatan adamlar, ''Sonumuz böyle felaket olur.'' Bunun içinde olanlar kardeşler peygamber aleyhissalatu vesselam 14 asır önce uyardılar. Kur'an Hakim ikaz ediyor. İdili buyuruyor. Adil olunuz. Adaleti kuşanınız. Nasıl olur? Müslüman müslüman kardeşim sen soru biri çalsın ona versin, o adam diğerinin önüne geçsin, sonra geri de analara alasın, çocuklara alasın, onların hakkı gasp edilsin. Bu iman olabilir mi? İslam olabilir mi? Ama bütün bunlara sessiz kaldığımızdan, bu ülkenin alimleri, irfan sahipleri, İtiraz etmediğinden kuran hakimin Hakîmîn Kafire karşı bile adaleti kuşanacaksınız Talimatlarını yerine getirmediğimizden Bu felaketler bugün başımıza geldi kardeşlerim Allah Resulü'nü de anlattılar Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a da Yalanlarını anlattılar Kur'an-ı Hakim bize onlardan bahseder وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَوَاَلَدُّ الْخِسَامِ İslam'ın en yaman hasımlarıydılar Düşmanıydı bir adam Peygamber aleyhissalatu vesselama geldi Ağladı gözyaşı döktü Kalbindeki imana Allah'ı şahit tuttu Efendimiz aleyhisselamın Dünyaya dair o adamın sözü hoşuna gitti Onlardan bazılarının sözü peygamberin bile hoşuna gidebilirdi Kur'an bu hadiseden bahsediyor Aldandınsan dön diyor Bak kürsü de seni aldatabilir minberde aldatabilir Adına hizmet diyerek seni hezimete Kardeşi kardeşe düşman olmaya sürükleyebilir Peki bunlar peygamber aleyhissalatu vesselamı da aldatmışlardı ve izâ tevalla sa'a fi'l-ardı liyufsida fîha ve yehlikal sonra onlar silahla, güçle, tankla, topla iktidarı ele geçirince, darbe yapınca yeryüzünde fesat çıkardılar, nesilleri öldürdüler, ekonomiyi bozdular, ülkeye şu kadar zarar verdiler. Ve izâ kîle lahu o adama yani yapma Allah'tan kork ahiret var. Hani bunlar muhabbet fedaileriydi. Neden bunları katil yaptın dendiği zaman ve iza kilelahu takilla Allah'tan kork be adam. Ahiret var, hesap var, haşır var dendiğinde akazatul izzetu bil ismi Gururu, kibiri, enaniyeti onu günaha mahkum eder. Orada mazlumlara, orada mustazaflara, orada ezilenlere, orada ümmetin sahiplerine beddua eder. Yani Kur'an'a hakim buyuruyor ki, Peygamber ve vesselam'ı bile bunlar gözyaşlarıyla, bunlar güzel sözleriyle aldatmışlardı. O halde Müslümanlar, Kur'an hakimi hayatınıza tatbik etmek için okuyunuz. Sizi aldatanlara, sizi ümmete düşman yapanlara karşı metin bir halde durunuz Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın yolunu çiğnetmeyiniz Kardeşlerim, başımıza büyük bir bela, büyük bir musibet geldi Fakat biz Peygamber Aleyhisselam'ın yolundan uzaklaştığımızdan dolayı bütün bunlara maruz kaldık Hani toplandılar yapıyorlardı, diyalog toplantıları diyorlardı onlara bu ülkede akademisyenler, bu ülkede alimler oralara katılıyorlardı. Orada Hristiyanlar, orada Yahudiler cennete girecek diyorlardı. Karar metinleri hazırlıyorlardı ama kimseler itiraz etmedi. Bu kardeşiniz bu minberde bunları söylerken rahatsız olup camiden o zaman çıkanlar, ayrılanlar vardı. Sen bu hizmeti anlamıyorsun, anlayamıyorsun diyorlardı. Dergimizi, mecmuamızı kapattılar Yıllar önce bu filmleri, bu oyunları oynadılar Ama sesimizi, nefesimizi kesseler de Allah ve Resul yoluna, ihanete Sessiz kalmayacağız demiştik Allah'ın inayetiyle Müslümanız biz Allah'a kul olduk Allahu Ekber dedik Onun önünde rükû edenler Secde edenler ihanet edenlerin önünde eğilemezler kardeşlerim Kız çocuklarının başlarını açtılar Olimpiyat dediler dans ettirdiler Bu ülkede alim olduğunu zannedenler Akademisyenler eşlerini aldılar Statlarda o tesettür mahremiyet cinayetini alkışladılar En ön safta dinlediler Adam fetva verdi Oraya gir dedi namaz kılma Oraya gir eşinin başını aç Falan yere gir askeriyeye girişki işledi iç Bütün bu fetvalar verilirken Kur'an ve sünnetin buyrukları ayaklar altında payimal edilirken, bu toprakların alim olduğunu zanneden şahıslar ayağa kalkmadılar. Ey millet, burada hizmet değil, Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın yoluna ihanet var demediler kardeşlerim. Sizleri uyarmadılar. Bu bela bütün şekil ve suretleriyle bugün bu milleti istila etmiştir. Allah Teala'nın lütfuyla, inayetiyle, onun yüreklere verdiği sabır ve sekinetle Bu ümmet bu belayı bugünlük savmıştır. Yarın da savacaktır. Fakat bunun yolu Kayısız ve şartsız Allah'a dönmektir Resulullah Aleyhisselam'a dönmektir İslam nizamına dönmektir Yarın bazıları yine önünüze çıkabilirler Onlar da imanla İslam'la aldatabilirler Onlar da hezimetlerine size hizmet dedirtebilirler O halde aldanmamak için İslam'ın küfürle hesaplaştığı Bin yıldır hesaplaştığı Anadolu'da Yeni vurgunlar yememek için Tövbe edelim istifar edelim Pişmanlığımızı izhar edelim Aldatılan kardeşlerimize gidelim İşte burası bir fesat hareketi Ümmetin emanetini, ümmetin güvenilirliğini, yıkma dağıtma hareketi, dünyanın en emin, en güvenilir insanları Müslümanlardı. Fakat bunlar bu fotoğrafı çevirdiler, tersine döndürdüler. Şimdi en hain kim deseler, bunlara bakanlar, belki Müslümanları gösterebilirler. Şunu diyeceksiniz, hayır olamaz. Bunların peygamberle, bunların imanla, bunların İslam'la alakasının olmadığını, olamayacağını ilan etmek, anlatmak hepimizin vazifesidir, ödevidir kardeşlerim. Anlatalım ki 1400 yıldır nasıl mazlumlar dara düştüklerinde Muhammed'in ümmeti nerede diye, Allah Resulü'nün ümmetini bekliyorlardı Çünkü onlar hem namuslarını hem mallarını hem onların iffetlerini koruyorlardı Peygamber aleyhissalatu vesselam onlara emaneti anlatmıştı kuran Hakim onları emin olmaya davet etmişti O halde şimdi yeniden dünyaya en emin insanların Allah Resulü aleyhisselama iman edenler olduğunu anlatma vaktidir Tevbe vaktidir, isifar vaktidir Yeni hatalardan bizi kurtar ya Rabbi Yeni felaketlerden, helaketlerden Yeni ibni sebeplerden Sebelerden bizi muhafaza et ya Rabbi diye Dua dua iltica vaktidir